Matematik Hikayeleri Hazırlayan sunan Tosun Terzioğlu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 ...soğuk, karanlık ve cansız bir resmedir. Bakın, 33 yıl önce yazılmış bir yazında ...Çetin Altan ne diyor? Zannediyorum güzel bir gündü. Kendisi belki okuldaydı, 5 gün başka bir yerdeydi ama... ...şöyle diyor rüyasında. Uzun, karanlık bir koridor. 25 beş ampuller. Tolstoy, Cebir imtihanından iyidir. Koridorda bir aşağı, bir yukarı. Tolstoy iyidir Cebir imtihanından. Ne diye kapattılar beni buraya?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 ee, bilgisayarların temelinin nasıl matematik olduğunu, nasıl bu cebriğine başladığını yüzyıllarca evvel belki bu arayışın oradan Turing makinesine gelebilirim. Belki başka bir söyleşimizde, başka bir hikayemizde bunu yaparız. thou, swell, thou witty, thou sweet, thou grand, kiss me pretty, hold my hand, both eyes are cute to what they do to me.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 modeline uymuyor. Ee, daha sonra kendi asistanı olan Kepler'e bu defterlerini ölmek üzereyken teslim etmiş. Kepler iyi bir matematikçi, çağının iyi matematikçilerinde. İşte Kepler 1600'lerin başında, 1605-1609 arasında üç önemli doğa yasasını ortaya atar. Bu verileri üzerinde çalışarak.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 Evet, Pergele Apollyonus, belki bugünkü hikayemizin ana konusunu olarak buna alalım, başlayalım. Pergele Apollyonus, e, antik çağların Arşimet ve Öklüt'le beraber en önemli üç matematikçisinden biri. Kendisi bir ara İskenderiye'de çalışmış ama hep Pergele Apollyonus olarak bilmiş. Pergede belki isminden de çağrışım yapacağı gibi, Bergama şehrinin,